708, numaralı konu, emir olduğu halde, manevi sorumluluktan kimler kurtulur, evet, Hazreti Ömer, Biş bin Asımı, Hevaz'in kabilelerinin zekatlarını toplamak için görevlendirdi, Biş vazifesine gitmek hususunda gecikti, Hazreti Ömer onunla karşılaşınca, seni geciktiren nedir, bizim sözümüzü dinlemez misin, bize itaat etmez misin, deyince Biş, evet, sana itaat ederim, fakat Hazreti Peygamber'den dinledim,